İzlediğiniz Merhaba Kainat, bugün 26 Kasım Pazartesi, yıl 2012, ay 11, gün 331, Kasım 19 1434, Hicri, Muharrem 12, 1428, Rumi, Kasım 13 Soğukların başlaması Türkiye çöl olmasın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 Günün tarihi 77 yıl önce bugün 26 Kasım 1934'te efendi, bey, hanım, paşa gibi lakap ve unvanların, unvanların kaldırıldığına dair kanun kabul edilerek yürürlüğe kondu. Yay Burcu'na doğanlar 22 Kasım 20 Aralık Sözlerini sakınmamaları onları çevresindekilere karşı biraz serimsiz kılar fakat aslında öyle kabul edilmemeleri gerekir. Bu özellikleri bir yana, erdem sahibidirler ve evlenince çok iyi birer eş olurlar. Tipik bir yay burçlu, <gülüyor> egoist değil, korkusuz, sadık ve anlayışlıdır. Bir idealisttir. Gençse öngörüler, yaşlıysa rüyalarla uğraşır. Yay burcunda doğanların başarılı olacakları meslekler, bankacı, yönetici, sanatkar, ve Hukuk müşavirliğidir. Yemek Listesi Gün 331 Et Suyu, Sığır Dili Rosto Pilav, Salata Ve Sütlaç Büyük Saatli Büyük. Marif Takvimi Kes, açık Radyo 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete programı başladı haftanın ilk Açık Gazetesi. Ömer Madra, Can Tombil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz her zamanki gibi. Günaydın. Günaydın. Evet. Bakalım bugün neler var neler yok. Özellikle bugün... ...ele alacağımız ana konulara... ...şöyle bir kısaca göz atalım... ...dünyanın dört bir tarafından... ...dünyanın bütün ülkelerinin temsilcileri... ...bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nden... ...Katar'ın başkenti Doha'da... ...iklim değişikliği... ...tehdidini ele alıp... ...buna karşı neler yapılacağını... ...konuşmaya başlayacaklar... Evet, ...bu o... konuda umutlu olanlar var... ...umutsuz olanlar var... Ee, ...biz elimizden geldiğince... ...tarafsız, umutlu ya da umutsuz olmamaya çalışacağız galiba... Fazla bir şey beklendiğini de düşünmeye nelerin çoğunluğu var. Gör, görüldüğü gibi bakacağız onlara birazcık. Yani küresel iklim değişikliğiyle ilgili iklimle ilgili bir antlaşmanın da mücadelesinin yapılmasının neden şart olduğunu yazanlar var. Eski Birleşmiş Milletler Yetkililerinden İvo de Özellikle yazısı Dikkat çekici ne beklenebilir Ne beklenemez Onu göreceğiz Bu arada da Yeni e, Şeylerde Yeni araştırma Sonuçlarına göre Denizlerin yükselmesinin Artarak devam ettiği ve Sahil çizgilerinin kaybolup Gittiği yolunda Çok ciddi bir uyarı yazısı da New York Times'da çıkmış. Ona da değinme fırsatı buluruz. Tam bu iklim değişikliği ile ilgili konuşmaları yaparken sadece diplomatik görüşmeler seviyesinde değil tabii. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin liderliği de ve küresel dayanışma e, iklim faciasını önlemek için kesinlikle gerekli, zorunlu olacak deniyor. Biz e, bu günden başlayarak İki hafta boyunca doğada yapılacak iklim görüşmelerini de özel muhabirlerimiz aracılığıyla izleyip sizlere de yansıtmaya çalışacağız. Özellikle Gökşen, Şahin her sabah, hafta içi her sabah bizimle olacak. Açık gazetede 8.30 ile 9 arasında bazen 15, bazen 5 dakika boyunca konuklarla da Zaman zaman takviye ederek Bu meseleyi görüşmeye çalışacağız evet, Gökşen Doha'da temanın temsilcisi Olarak bulunuyor aynı zamanda bizim Programcılarımızdan bir tanesi Ona da dediğiniz gibi her gün Bağlanmaya çalışacağız O gündemin ucundan da olsa Takip edebilmeyi için uğraşacağız Gibi görünüyor Evet dar zamanda Kısa pazlaşmalar Bu arada Britanya'da özellikle Worcestershire'de çok ciddi sel felaketleri olmuş. İki kişinin öldüğü ağır yağmurlardan sonra gene 800'den fazla evin tahrip olduğu İngiltere'de ve Galler'de fırtınalar seller yağmurlar olduğunu Üstelik de daha önce alınmış olan tedbirlerin yani yapılan setlerinde çalışmadığı daha doğrusu yeterli korumayı sağlamadığı hüzün içinde kalan ve su içinde kalan insanlar tarafından görülmüş. Böyle bir iklimle, e, hava durumlarıyla ilgili böyle şeylerimiz var. Hafta sonu dünya genelinde meydana gelen bazı patlamalar ve can kayıpları vardı. Bunlardan ilki Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir gıyım fabrikasında çıkan yangın sebebiyle gerçekleşti. En az 120 kişinin hayatını kaybettiğinden bahsediliyor. Bu fabrika yangınında, fabrikada çıkan yangında. Diğeri ise Pakistan'da e, aşuret törenlerini düzenlenirken bombalı bir saldırıda ölenlerin olduğu söyleniyor. En az 5 kişinin öldüğü de, o bilgisi de oradan geliyor. Ve Nijerya'nın kuzeyinde de gene intihar saldırıları yapılmış 11 kişi de orada olmuş. Bir diğer taraftan da Türkiye'ye en yakın gerginlik olarak nitelendirebileceğimiz durumda Suriye'deki vaziyetlerde PYD ile Özgür Suriye ordusuna bağlı muhaliflerin anlaşmaya vardığı dün bildirildi ama bir yandan da gerginlikler devam ediyor. Örneğin Cizre'de Ceylanpınar ilçesinin karşısına yer alan bu Resulayn kasabasına çıkan çatışmaları protesto eden grup. Cizre-İdil yolunu bariyerlerle, barikatlarla beraber trafiğe kapatınca ilçede yine olaylar çıkmış. Buna dair bazı notlar da vardı hafta sonundan gelmekte olur Evet, onun dışındaki haberlere de göz atalım. Sonra bunların bir kısmını açma fırsatı bulacağımızı ümit ediyoruz. En hafta sonunda mücadeleler de devam ediyordu kazan kaldıranlar da vardı. Başta Mısır Cumhurbaşkanı Mursi'nin bir kararnameyle kendini yargıdan muaf hale getirmesi ve tek adam olarak ortaya çıkma durumu karşısında muhalefette çeşitli kesimler yeni firavun diye niteleyip halkında sokağa döküldüğü sahneler görülüyor. Bu sonunda da e, yargıçlar da kendisine baş kaldırmışlar ve görevi bırakanlar, askıya alanlar görevlerini olmuş ve e, bu pazartesi günü bugün galiba salı ya, günü galiba. Yargıçlarla görüşmeye başlayacak. Ben büyük grevden, büyük gösterilerden bahsediyorsunuz zannettim. Salı günü içerisinde de büyük gösteriler yapılması planlanıyormuş. Bu e, kararname yani Mursi'nin kendini yargıdan muaf hale getirmesi durumu da ee, Mursi'ye karşı olan muhalefeti Birleştiğine dair de haberler gelmekte Ama salı günü içerisinde de Büyük gösteriler yapılacakmış Hafta sonu yapıldı İnsanlar tahrir meydanındaydı ve polisle çatışmışlar ee, Mübarek döneminde olduğu gibi Arabuluculuk ederek Gazze'de <gülüyor> Gazze saldırılarına karşı Savunma bulutu muydu Ne bulutu Bulut, bulut sütünü sütunu. Bulut sütunu. Ee, Onunla ilgili kazandığı prestiji de uluslararası bir prestije ulaştığı söyleniyordu. O da 24 saat sürdü böylece. Bu şekilde Mursi'nin bütün dizginleri eline alarak tek başına bir kararnameyle kendisini yargı, yargılanmadan muaf bırakacak bir takım kararnamelere bir gece yarısı imzatı verdi. Dünya tarihinde de çok... ...sık görünen olaylardan biri değil. Bir açıklama yaptım Murisi. Yaptığı açıklamasında bunun... ...geçici bir durum olduğunu... ...toplumsal diyaloğa çağrıldığını... ...bütün kesimleri... ...toplumsal bir diyaloğa çağırdığından bahsetti. Fakat... Diyalog da başlamış durumda işte. Evet. Tahlil Meydanı'nın başta sokakta olmak... ...ve sokakta üzere. başlamış durumda. Bir başka... durum. Ee, bu Kazan Kaldırmalar dizisi içinde ele alabileceğimiz e, Walmart tarihinde ilk defa olarak çok büyükte gösteriler, ee, pardon, genel grev yapıldığı da haberi vardı. 24 saat boyunca Walmart, Walmart işçileri Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük alışveriş merkezi, ...sendikalılar ve bir dizi... ...başka aktivist de... ...dünyadaki en büyük... ...işveren olarak... E, ...görülen bu alışveriş merkezine karşı... ...şimdiye kadar... ...gerçekleştirilen en büyük... ...grevi yaptılar. Yüz... ...yüz Amerikan şehrinde... ...yüzlerce... E, ...perakende çalışan tezgahtar... ...ve başka işlerde... ...çalışanlar, personel... iş. Tam, iş işi bıraktılar bir günlüğüne ve bin total olarak da toplamda bin protesto hedefine de ulaşıldığı belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin 46 yani 50 eyaleti var ve 46'sında en az bir grev hareketi olmuş ve, ve bu grevlerin bu grev hareketlerinin gerçekleştiği günü de Göz önüne alırsak gayet görünür olması gereken bir günde yaptılar. Black Friday yani Kara Cuma adlı günde Şükran gününden sonra gelen ilk Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nde bir alışveriş. geleneği oluyor evet. evet. Gelenekten furyaya furyadan da çılgınlığa doğru giden bir zaman dilimi içerisinde bu eylemi gerçekleştirdiler. Ve gerçekten de büyük katılım sağlandığına dair de haberler geliyor. Evet şeyde... Walmart yalnız çok iyi geçti demiş. Satış rekorları da de kırdık demiş ve grevlerden de bahsetmemiş. Beklenebileceği gibi. Fakat böyle bir durum var. Yani çok indirimli plazma televizyonlar yanında işte patates çiftleri filan da veriliyor. Bir şeyler böyle. Millet birbirini biraz ezmiş tabii gene. Evet. Geleneksel olarak bu birbirini alışveriş sırasında ezme fulesi de devam ediyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Fakat çok memnunlar grevi yapanlar da ve yeni bir sürekli gerçeklik Walmart için. 2012 perakende işçilerinin ayağa kalktıkları yıl olarak tarihe geçecek demişler. Bu da ilginç bir önemli bir gelişme. En çok atılan iki slogan kimin Walmart'ı bizim Walmart'ımız bir de ayağa kalk daha iyi yaşa sloganlarıyla devam eden bir şey var. Aynı zamanda ilginç bir başka gelişme de var gene. Bu kazan kaldırma daha doğrusu devrimci mücadeleler isyan baş kaldır dalgası içinde Karl Gibson bir yazı yazmış ve dünyanın en büyük Perakendici dükkanında 1000 üzerinde şey yapılırken 100 şehirde en en yoğun olduğu alışverişin günde yapılırken e, rahatlıkla söyleyebiliriz ki diye yazmış Carl Gibson 25 yaşında US Ankat kesintilere karşı hareketinde kurucularından birisi e, Occupy hareketi ev, yaşadığı gibi evrimleşiyor da diye ve önemli gelişmeler oldu. Hem borçları silme kampanyasını gayet iyi yürütüyor hem Sandy kasırgasının süper fırtınasının arkasından büyük bir başarıyla e, şeyleri e, yardım işlerini örgütlüyor. Hem borçları affediyor hem de dünyanın en büyük perakendecisi olmakta büyük bir e, e, grev dalgasını yürütüyor yani sonuçta bu bunlar olurken e, ölmekte olan yani o hareketi işgal hareketi ölüyordu diyenlere karşı bir tane cevabım var diyor ölen bir kuruluş kurum varsa o da kapitalizmdir demiş macuna bankalar ve şirketlerin toplum ve hükümet üzerindeki pençesi Gün ve gün dakika ve dakika Azalıyor ve okupa hareketi de Sadece güçleniyor diye yazmış Değerlendiririz Bunları da ee, Ve Diğer e, İspanya'nın Katalunya Özerk bölgesinde de ee, halk bölgesel parlamentonun yeni üyelerini belirlemek için sandık başındaydı. Zafer milliyetçilerin olmuş Katalonya özel bölgesinde. Evet, bölgesel seçim için sandık başında gitmişlerdi ve ilk seçim sonuçlarına göre yeni parlamentoda ayrılıkçı partiler çoğunluğu sağlamış. Ee, Katalonya özel yönetimi başkanı Artur Mas bağımsızlık yolunda ilerlemekte kararlı olduklarını açıklamış. Bağımsızlık hedefimiz sürüyor deniyor. Bir anayasal engeli mevcutmuş. Ama bunun da bir şekilde açılacağı öngörülmekte. İspanyol hükümeti ise tepkiliymiş. İspanya hükümeti de Katalonya'nın bağımsızlığının anayasaya aykırı olduğunu... ...böyle bir durumda anayasa mahkemesine başvuracağını belirtmiş. Çok naif bir şekilde ilerleyen bir e, ayrılık evet. diyalogları yaşanmakta o, İspanya'da. O, Katalonya'nın tabii sorunu... ...yani çok daha ayrıntılı, uzun ve ayrıntılı analizleri tabii ki yapmak mümkün ve gerekli fakat e, İspanya e, Katalonya'nın en önemli şeyi gelir e, yüksek gelir seviyesini öbür kesimlere paylaşmaktan da biraz kaçınmak istiyor. Bizim alın terimizi öbür ülkelere dağıtmasın, öbür eyaletlere ya da ha, Ülkeler ülkeler kesiminde bir problem yokmuşken Avrupa Birliği üyesi olmak istiyormuş ee, Yeni Katalonya'da ortaya çıkması muhtemel olacak. Bu yeni ülke. Ama benim dikkatimi çeken şey bir ayrılıkçı partiden ya da ayrılıkçı bir hareketten bu kadar rahat ve naif bir şekilde bahsedilmesi. Ayrılıkçı parti dediğiniz zaman benim gözümün önüne pek iyi şeyler gelmiyor açıkçası. Ondan ötürü... İspanya'nın geleneği ha, onun için de ayrıntılı analiz yapalım. Evet. İspanya'nın geleneği başka bir şey. Ee, bu arada ETA'da İspanya ve Fransa hükümetlerinden... ...Bask bölgesindeki barış için adım atmalarını istemiş. Bu da radikalden bir haber. Ee, Brüksel'de liderler zirvesi de tıkandı. Müzakereler ve zirveden bir sonuç alınamadığında belirtmemiz fayda olur. 7 yıllık bütçe oluşturulamadı Avrupa Birliği'nde. Bütün liderlerin bir arada... Gezerkenki fotoğrafları her zaman var. Kelle gezdirirkenki. Fakat son zirve, sonuç alınamadan bitmiş bu da Doçevelerden bir haber. Yani Avrupa Birliği kasasına en çok ödeme yapan ancak borçlanma krizi nedeniyle ödemelerini azaltmak isteyen Kuzey Avrupa ülkeleri tarım sübvansiyonlarının kısılmasına karşı çıkıyor. Angela Merkel sonuç alıp alınmayacağı konusunda Almanya şansölyesi kuşkuluyum demişti. Fransa Cumhurbaşkanı François Raunz'a sonuçta alınamayabilir demişti zaten. 1 trilyon avronun üzerindeki bir bütçe ve Avrupa Birliği fonlarından da özellikle Güney ve Doğu Avrupa ülkelerinin faydalanması <gülüyor> Avrupa Birliği fonlarından meselesi vardı. Brüksel'de sonuç alınamadan bitti. Evet ilk e, somut olarak da yaptırım olarak görülen şeyin de Alman ekonomist Manfred Neumann'ın da e, Doğu Çevelli internet sitesinde e, yayınladığı Yunanistan'ın Euro'dan çıkmasının olumlu olacağı savı hakim görünüyor Almanya saflarında Birlik için bildiğin geleceği de siyasi ve ekonomik entegrasyonun gerçekleşmesinin zorunlu olmadığı da söylenenlerden biriydi ama ilk olarak kesin e, Almanya açısından yaklaşılan en büyük sorunlar bir tanesi Yunanistan Yunanistan'ın Euro'dan Euro bölgesinde kalıp kalmayacağı, yaşlı nüfusun bir sorun haline gelip gelmeyeceği gibi noktalardan bahsediliyordu hemen bu görüşmelerin akabinde. Evet, yine bu baş kaldırı, gösteri ve diğer konular babında göz altında kaybedilen yakınları için 17 yıldır Galatasaray meydanında her hafta oturma eylemi yapan cumartesi anneleri karda, kışta, yazda, sıcakta kavrularak ya da soğuktan donarak, ıslanarak vesaire 400. haftasında yine meydanlar dedi. Bu sefer kalabalık bir katılım oldu, yüksek bir katılım oldu. Ve 400 haftalık ayıp diye de verdi bazı gazeteler ve... Cumartesi oturmaları Emine Ocağın oğlu Hasan Ocağın 21 Mart 1995'te gözaltına alınması Ve 55 gün sonra işkenceyle öldürülmüş bedeninin kimsesizler mezarlığında bulunmasıyla başlamıştı 400. kez Galatasaray'da toplantı yaptılar. Bununla da ilgili fırsat bulabilirsek biraz daha ayrıntı kullanmamız imkanı olabilir. Ayrıntıya girmemiz imkanı olabilir. Çok uh, sancılı bir süreç ve devam ediyor. Madem gözaltında kaybedilenlerden bahsetmeye başladık... E Suç literatürüne Türkiye'deki suç literatürüne yeni bir kavram girdi. Ondan da dinleyicilerimize bahsedelim. Ağırlaştırılmış işkenceyle makdunun ölümüne neden olmak. Bu ve da Engin Çeber davası. Bu da. Evet. 2008'de Engin Çeber. önce karakolda, sonra da cezaevinde metriste dayak ve başka işkence işlemleriyle sonucunda hayatını kaybetmişti. Evet, işkencedeki sürekli Süreklilik baş boyun bölgelerinin darp edilmesi, duvar ve kapı demirleriyle kafasına vurulması gibi ağırlaştırılmış işkence vakalarının ölüme neden olduğu belli olmuş denilmekte. Ee, ağırlaştırılmış işkence evet bu da hakikaten Türkiye her gün güneşin doğduğu her gün insanı şaşırtmakta. Bir an bile geri kalmayan bir ülke olma özelliğini korumaya devam ediyor. Ağırlaştırılmış işkence bugünün en şaşırtıcı ve belki de akıl durdurucu şeydi. Bir diğeri de tabii aynı şaşkınlığı yaratacak olan olaylardan bir diğeri Cuma günü ele almaya fırsatını bulduğumuz Pınar Selek davasıydı. O da 1998'den beri devam eden bir davanın yani bütün ayrıntısı kadar e, her bütün yeneli de ayrıntısı da akıl alır gibi bir iş değil. E, bunu da sosyolog e, Pınar Sele'yi üç defa beraat ettiren mahkemenin heyet değişince beraat kararını geri alması gibi Dünya hukuk ve siyaset ve sosyoloji tarihlerinde bir yeniliğe imza atmış oldular. Bu da çok son derece şaşırtıcı bir şey. Baskın Oran da bugün Milliyet Gazetesi'nde yazıyor. Cürüm işleyen devletse yargıya sığınılır. Şimdi nereye sığınılacak diye sormuş. Böyle bir şey hukukta olamaz. Olur da tek kelimeyle absürt olur diyor. O zaman da hukuk kalmaz ve davanın geçmişini şöyle anlatıyor. Mısır içerisinde patlama 98. Abdülmecit Öztürk diye birisi Pınar Selek'le birlikte hazırladık bombayı diyor. Fakat duruşmaya çıkınca açıklıyor bu ifadeyi işkence altında aldılar. Zaten bütün bilirkişi ve hatta emniyet raporları polis raporu da Doğal gaz patlaması diyor bomba olsaydı en azından 50 metrelik santimlik çukur açılırdı diyor. Bombadır diye imzasız ve tarihsiz bir rapor geliyor. 2001'de davanı tarafı olmayan emniyetten hmm, tepeden zaman... inme bir rapor gökten iniyor. Ex Deus Ex Machina gibi. Fakat son gelen OTTÜ raporu patlama merkezinin lahmacun fırını olduğunu bile tespit etmiş vaziyette. Şimdi bu temizler filan devam ediyor. Üç defa oy birliğiyle beraat kararı alıyor. 12. ağır ceza yerel mahkeme Yargıtay Dairesi kararına direnebilir ama Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararına direnemez diye hatırlarız hukuktan bildiğimiz bir şey. Doğrusu da budur ama burada başka bir durum var. Bu red kararı Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda ceza mahkemeleri kanunu bağlamında değil ceza mahkemeleri kanunu madde 308 bağlamında 307.3 değil. Yani bu red kararı yerel mahkemenin kararı üzerine değil Yargıtay Başsavcılığı'nın olağanüstü itirazı üzerine verilmiş. Dolayısıyla da Yerel mahkeme direnme hakkı Devam ediyor Henüz kullanmamış ama sonra son duruşmaya Geliniyor Ve in, hakikaten tarihe geçecek Bir davada e, Son duruşmaya Kalbinden rahatsız olan mahkeme başkanı 45 gün raporlu Başka bir başkan getirilmiş Üyelerden biri de değiştirilmiş Duruşmaya saat 10.30'da başlanıyor Ama kapılar kilitli Avukatlar 12'ye doğru içeriye haber yolluyorlar Yeni başkan yemek yemek bizim de hakkımız diyor. Duruşma 14'te başlayacak deniyor. 16'da başlıyor. Avukatlar bir bakıyorlar. Olağan kimlik tespitleri yapılacak. Önlerinde açık kalmış monitörde mahkeme katibi bir kelimeyi düzeltmekte. Yani karar önceden gereği düşünüldü diyen yeri sonucu görüyorlar. Ve bu nedenle bakıyorlar Yargıtay Başsavcı'nın itirazını reddettiğinden daha önce verilen direnme kararı usulü aykırıdır. Bu nedenle bu karardan sarfı nazar edilmesine karar verildi. Yani vazgeçildi. Yani iki gün sonra 24 Kasım'ın Vatan Gazetesi'ne de bir açıklama yapılmış bir damarımda yüzde 93 daralma var kalp yetersizliği oldu diyor hakim ardından kalp yetersizliğine bağlı zatürre antibiyotik kullanıyorum diyor eski heyetten bir üye var direnme kararının katılması kaldırılmasına o da katılmış o da yorum yapıyor pek olağan bir şey değil diyor. Savcının sözleri de savcı beyin görüşü belliydi baştan beri niye şaşırdın savcı bey şoke oldum dememiştir diyor yani demiş halbuki gazetecilere şoke oldun demiş oysa kapılar kilitliyken kendisi de içerideymiş yani ne deneceği hakikaten bilinemiyor yalnız şöyle bir durum var devlet kendi insanına böyle muameleleri reva gördükçe güçlenen sivil topluma Gidecekler salı günü yarın saat 20'de Cezayir restoranda toplantı var. Ve farkında mısınız? Demokratik Türkiye böyle böyle inşa ediliyor. Tarih yazılıyor diye de belirtmiş. Baskınların Radikal'deki yazısında inanılmaz başlıklı yazısında. Son olarak da belki başbakanın bir televizyon dizisi hakkında... Söylediklerinin de evet. ne kadar inanılmaz olduğunu da söyleyelim. Savcılara şikayet ettiği son mihrak muhteşem 100 yıl dizisi olmuş. Kınıyorum yargı gerekli kararı versin demiş. Biz ecca, ecdadımızın atla gittiği yerlere gideriz demiş. Dizideki gibi kanuni tanımadık. Televizyon sahipleri ve yönetmenleri kınıyorum yargı gerekli kararı vermedi demiş. Yani yargı at sırtında göstermediği için... Yargılayacak ve diziyi yapanları belki oyuncuları filan da yargılayacak öyle mi? Bunu anlamadım. Herhalde bir daha anlamak için gözlerimizi oluşturup kulaklarımızı oynatıp bir daha bakarız duruma. Evet. Son bir haber daha var. Özetlerin içerisinde verelim. Detaylı olarak da değinme fırsatı bulabileceğiz. Ee, Eşitlik ve Demokrasi Partisi ile Yeşiller Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi adı altında dün gerçekleşen Kongre sonucunda birleştiler. Yeni bir parti ortaya çıktı. Ee, Onlarda da bu siyaset hayatında başarıların başarı diyelim ve isterseniz ufak bir ara verelim. Açık Gazete.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 Görüşmelerinin ilk gününden bize bildirecek. Günaydın Gökşen. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Nasıl vaziyet Katar'da? Ee, yani bir... daha önceki müzakerelerden çok farklı bir havası var aslında Katar'ın. Belki onu söyleyerek başlamak gerekiyor. biz böyle fırtına öncesi sessizlikle başladı. Daha önceki benim en azından katıldığım müzakerelerde bir işte girişte bir karmaşa olurdu, ee, çeşitli aktivistler olurdu, bir koşuşturma hali olurdu sürekli. Burada çok sakin, şehrin geneli de çok sakin. Ee, hani Herkes bir temkinli gibi nasıl geçecek müzakereler Katar olması sebebiyle böyle bir e, endişe hali hakim merkeze çok fazla umutlu değil insanlar, onu baştan söyleyelim. Yani konuştuğumuz herkes yani işte Katar'da olduğumuz için zaten çok da fazla bir şey beklememek lazım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 Geçenlerde bir açıklama yaptı. Dedik yani bütün sivil toplumda Katar'da olmasından dolayı bir umutsuzluk hali hakim. Ben buna katılmıyorum. Katar yenilenebilir enerjiye çok büyük yatırımlar yapıyor. O yüzden Katar'dan radikal kararlarla ayrılabileceğimizi en azından belli çıktılara, hedeflediğimiz belli çıktılara ulaşabileceğimizi düşünüyorum dedi. Yine aynı zamanda Connie Hedegard'ın geçen hafta bir röportajı vardı Bloomberg gazetesine. Orada Connie Hedegard yani Katar her ne kadar zor ve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 Bunun üzerine geçen yıl Durban'daki konferansta Durban Platformu kuruldu yine geçici çalışma grubu olarak. Şimdi bir durum oldu. İki tane aynı amaca hizmet eden çalışma grubu var. Bunlardan bir tanesinin artık şey yapılması, laverilmesi gerekiyor gibi bir durum var. Zaten uzun dönem işbirliği yetişici çalışma grubu bu yıl sonunda sona eriyor. Ama bu çalışma grubunun çalıştığı fakat Durban Platformu'nun görev tanımında olmayan belli konular var.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 ee, uzun dönemli bir geçici çalışma grubundan nasıl o ka temiz kalkınma mekanizmalarından faydalanabiliriz? Kyoto Protokolü ikinci dönemde hedef belirtmeyeceğiz ama bu fonların varlığını nasıl devam ettirebiliriz? Bizim için diye müzakere edecek. Yani geçen evet. ben burada... dinliyorum. Evet yani geçen sefer geçen Durban'daki müzakerelerde de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 ama siz de bende niye biliyorsunuz Türkiye hedef belirtiği zaman şöyle hedef beliriyor 2023'e kadar sera gazı artışlarını öngörüyor. Bu öngördüğü artışların üzerinden azaltma hedefi belirliyor. Evet. Yani diyor ki ben sera gazlarımı yüzde iki yüz arttıracam. Sizin hatırınız için iki yüzden yüzde yetmiş azaltacağım. Atıyorum ama yüzde yetmiş asla daha çıkmıyor da o yüzde iki yüzün yüzde yirmisini azaltacağım böylece yüzde yüz seksen arttırmış olacağım. Evet. Dolayısıyla. Ee...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 hedefimiz var. Yani Türkiye'nin en azından burada azaltım hedefi alması için uğraşmak gibi. Bunu belki hani, iklim ağının bir çalışması vardı. Bugün basına evet, Şimdi istiyoruz. ben de o, onu söyleyecektim. Evet. Yani iklim ağ diye bir önemli e, buluşma gerçekleştirdi. Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları iklim değişikliği konusundaki bütün görüş, kaygı ve çözüm önerilerini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 Türkiye'nin iklim karnesinin ne kadar kırıklarla dolu olduğunu gösteren bir rapor bu. İklim değişiyor, yani, Türkiye değişmiyor başlığını taşıyor. Evet. Ee, yani Türkiye 2010 yılında 1990'a göre salınlarının salımlarını %115 arttırdı. Bu hepimizin bildiği bir gerçek ama 1990'a göre %5.2 azaltması gerektiğini düşündüğümüzde Türkiye zaten 2009'da ee, Serbest salınanın en hızlı astiran ülke olmuştu ve leşin etler, raporlar içinde bu yıl da bu rekorunu sürdürdü. Yani, Dolayısıyla Türkiye için eşdeği konusunda sorumlu olmadığı iddia edse de büyük önem taşıyan ve ciddi sorumluluğu olan bir ülke. Yani dünya, zamanda, dünyada en fazla, dünyada en fazla ve hızla kirleten ve artıran ülke konumunda gibi görünüyor. Böyle oldu, <gülüyor> aksini iddia etse de değil mi?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 Türkiye'de 2,5 milyon kişinin iklim değişikliğine bağlı doğal felaketlerden etkilendiğini ve 35 bin kişinin bundan dolayı hayatını kaybettiğini öngörüyorlar. Yani Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Gökşen bunu yani hazmetmesi de <gülüyor> o kadar kolay değil. <gülüyor> evet. Yani bu hakikaten... E, açık radyoda açık gazetede pek e, yapmaktan hoşlanmadığımız e, böyle sansasyonel değil ama bu hakikaten e, dudak uçuklatacak kadar e, şey yani DARA adlı e, ve gelişme yolundaki ülkelerin e, aralarında 20 kadar ülkenin bir araya geldiği e, bir ısmarladığı bir rapor Climate Vulnerability Report adını taşıyor yani iklimden etkilenme e, olumsuz anlamda etkilenme raporu ve bunun e, Türkiye yani 100 bin, bin kişi e, 100, ölecek e, şey ayrı. Yani dünya, ayrı, dünya genelinde ayrı, Türkiye'de ayrı ama dünya genelindeki rakam ama Türkiye'deki 2010 yılında gerçekleşene yer vermişler raporun raporda.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 Ve iki buçuk milyon kişi de etkilenmiş. İki buçuk milyonluk birçok ülke bile var dünyada yani. Küçük ülkele. Evet yani bizim örneğin şu an müzakeleri yaptığımız Katar'ın ülküsü 1.6 milyon kişi. Evet. Şöyle baktığımız zaman. Yani onun iki katına dolayısıyla, yakın etkilenmiş durumda neredeyse. Evet Evet, yani dolayısıyla Türkiye hem iklim değişikliğine katkısı çok yüksek olan bir ülke hem de iklim değişikliğinden doğrudan ciddi etkilenen bir ülke. Biraz raporda bunlara baktık. İklim marka katılımcıları olarak. Peki hani durum bu iken yani ortada bir felakete katkımız var o, ve o felaketin sonuçlarını yaşıyoruz. Peki bundan daha az etkilenmek için neler yapıyoruz diye. Ama Türkiye'nin enerji yatırımları yani e, 23 yeni kömür yapımı devam eden yeni kömür santrali, e, lisans almış ya da lisans başvurusu yapılmış ya da ilan edilmiş 28 santral.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 bir şeyle çok yani 49 yeni santral projesi kömür yakıtlı santral o öbür rapordan da gördüğümüz bir şeydi evet. bir, olacak iş değil yani aslında tabii evet. yani dolayısıyla biz raporun sonunda ortak talebimizi açıklıyoruz ve ortak talebimiz Türkiye'nin 40 yılın uluslararası müzikayelerdeki hizmetle gör Hani Bakalım süreç nereye gidiyor ona göre durumu uyum sağlamaya çalışalım politikasının bitmesi gerekiyor. Artık Türkiye iklim dostu politikalara geçmeli ve hani üzerine düşen sorumluluğun yerine getirmeli. Yoksa bu durum hani sürdürülebilir değil. En günlerde çok sevdiğimiz kelime. Bu durum sürdürülebilir değil. Gittikçe daha da artan felaketleri yaşayacağız demek. İşte felaketlerden daha az etkilenmek de tamamen bizim ve politik iradenin elinde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 Mutlu olduk yani. Evet bu notlara baktığımız zaman da yankıları sürecek gibi duruyor. Peki Doha'da şimdi beni en çok senin söylediğin şeylerden Gökşen etkileyenlerden biri de her benim de katıldığım iki tanesinde bundan önceki Kopenhag ve Durban'da 2000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 yani 15 ildeki sanki yürümek çok uzak çok uzak bir gibi ama Katar'dayız. Hava 35 derece <gülüyor> olduğunu düşününce 15-20 dakikalık yürüme mesafesi bir uzaklık anlamına geliyor. Dolayısıyla çok az insan oradaki etkinliklere gidiyor. Konferans salonunun içerisinde dediğim gibi çok sakin. Umarım hani bugünden itibaren biraz daha hareketlenmeye başlayacak ama bir bir şey var. Ee, hani hareketlenmesini sağlayacak. İnce katılıyor toplantılara. İngiliz e, Arap dünyasındaki Genç Aktivistler Birliği, Genç iklim Aktivistleri Birliği. Onlar 100 kişilik bir delegasyonla geliyorlar. Ve Birleşmiş Milletler tarafından desteklenerek geliyorlar. Dolayısıyla onların yani eğer öyle bir dönüş var e, hepimizde. Eğer birileri bir de, Arap dünyasını bu konuda hani petrol sınırlarını azaltmak konusunda itecekse o da gelen o 100 kişilik delegasyon ve e, sivil toplum ekibi diyoruz. Bu yıl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 zirvesini daha doğrusu iklim görüşmelerini yerinden takip etmeye Katar'dan e, her gün çalışacağız. Farklı programlarımızda da yer verebiliriz. Sürekli temas halinde olacağız. E, ayrıca da bugün e, iklim ağının e, Türkiye'nin iklim karnesini değerlendirmesi basın açıklaması da vardı. Onu da ilk yansıtanlardan biri olduk Türkiye'de ve Türkiye'nin iklim ağının hazırladığı raporda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 Bu konuyu takip etme devam edeceğiz. Açık gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. Günaydın. Evet bugün Türkiye Mısır ilişkileri üzerinde geçen hafta azıcık değindiğimiz ama bu bugün daha da etraflıca üzerinde durabileceğimiz bir konu olarak Türkiye-Mısır ilişkileri üzerinde durmuştuk. Duralım demiştik. Evet. E, hafta içinde de aslında ilginç bir şey oldu. E, Mısır'dan e, Türkiye'ye gelen bir heyet içinde işte e, her partiden insanların bulunduğu, e, ağırlıklı Müslüman kardeşlerin üyelerinin bir tane liderat, dört tane Sedefi bir grupla uzmanlar ve daireciler diyebileceğimiz sanıyorum bir iki milletvekili vardı. Türkiye'yi dolaşıyorlar. Ankara'da da Tepal'da Türkiye'nin yönetim sistemi, Türkiye'nin yerelleşme reformu devlet sistemi üzerinden kendini deneyimlerini öğrenmek üzere ve kendilerinin ne yapmak istediğini anlatmak üzere gelen bireylerin toplantısına da katıldım. Dolayısıyla onların e, konuştuklarını da aktarma imkanı oldu. E, malum e, yani evet, özel adam, özel muhabirlik devam devam etti yani biz biz bu sıralarda gayet e, bu konuda hamleler içindeyiz çünkü biraz önce sizden biraz önce de Doha'dan Birleşmiş Milletler Çevre Antlaşması çerçevesinde iklim görüşmelerini izlemeye başladık. Gökşen Şahin arkadaşımızla beraber her gün onun muhabirliğiyle de yürüteceğiz. Gördüğünüz gibi çok hızlı gazeteciyiz yani. Ya, tabii yani o bu her yerde vardı yani. Herkese çıkar diyor muhabirlik yapmakla kendisini. <gülüyor> Yani bu tizoflantıdaki e, konuşmalar e, daha çok da bir e, yönetim, bir anayasa yapacağız. İşte bu anayasayla e, yeni bir devlet e, çalışma e, modeli yaratılacak. E, biz daha önceki modellerimizde yeterli bir, bir kalkınmaya ulaşamadık. E, işte yatırımlar, yaratı, hizmetler, merkezi idare ve yarı idareler nasıl deliştirilmediği. Tüm bunları kapsayan bir model arayışı içerisindeyiz Türkiye'nin deneyimlerinden de yararlanmak istiyoruz. İşte vergileri kim topluyor, kim harcıyor yerel bir merkezini. Aslında tabii Türkiye'nin yerelleşme ve bu anlamdaki serüveninin bir takım hayal karakteri içerisinde olduğu da bile getirildi ama onlar... 1900 nevi Türkiye'nin e, durumu yani 1930'lardaki e, durumları yaşadıklarını 40'lardaki durumlarını yaşadıklarını e, Türkiye'nin e, şu anda kendileri için çok değerli bir hazine olduğunu e, söylüyorlar. Dolguysa i̇şte, ve eşitsizliği ortadan kaldıracak e, merkezi yönetimle yerel yönetimler arasındaki güçlerin e, paylaşımının nasıl olacağına dair e, bütün e, bu deneyimleri aklı e, şey yapmak istiyorlar, öğrenmek istiyorlar. Hatta şu anda herhalde İstanbul'uydular. Ee, dolayısıyla e, tabii Türkiye'nin e, bilgiler yönetim yani reformunun tarik olduğunu da dile getirildi. Yani e, Türkiye'nin kendi e, geliştirme yaşaması, merheze kafası da süremediği dile getirmesine karşı Onlar e, Türkiye deneyimini son derece başak bir yere e, koyuyorlar. E, ve e, Baştan diyorlar. Yani böyle bizim geçmişte yaşadığımız o diktatörlerin e, yönettiği e, kendine buyruk e, sistemi e, abil bir hale getirebiliriz. E, bunun için de açıkçası Türkiye deneyimini e, özellikle son derece önemsiyorlar. Yeni bir anayasa yapacağız. E, ve burada tabii bizim diyorlar insan kaynaklarımız da yeterli değil. E, o yüzden tüm modelleri İncelemek zorundayız. Yani Türkiye ile e, tabii bunun üstüne şey geldi. Yani bu toplantıdan 2-3 gün sonra Mavi e, Mursi'nin yetkilerini artıran düzenlemeler e, geldi. E, açıkçası e, grubun e, tepkisi e, bu şeye nasıl oldu? Çünkü e, merak ediyorum İstanbul'da e, başta e, sivil toplulukları gittikleri kurumları dolaşıyorlar üniversiteleri çünkü kendi aralarında farklı bir tartışmada bile birkaç soruda ciddi tartışmalar baş gösteriyordu benim katıldığım toplantıda da. Şimdi açıkçası Türkiye ile Mısır arasında tarih boyunca bir kısmına girmek istemiyoruz ama yani özellikle son dönemde ciddi bir yakınlaşma olduğu bir ittifak arayışında olduğu muhakkak. Çünkü iki ülkede ee, Orta e, önemli roller oluşturabilecek geçmişte de e, özellikle Mısır'ın kilit rolü olduğu pek çok e, durumla karşı karşıyayız. E, Türkiye'de açıkçası bu bölgede e, uzunca bir süredir Erdoğan hükümetleri, AK Parti hükümetleri e, başak bir rol oynamak istiyorlar. E, ama bu son dönemde özellikle son bir yıl içerisinde Suriye Müslimi ile birlikte bu rolde detaylı ihtiyacı olduğu ortaya çıktı. Yani e, Türkiye e, ile Mısır'ın pek çok noktada amaçları aynı. E, ve e, Davutoğlu'nun da daha önce söylediği bir e, şey vardı. Mısır ve diğer devletlerin e, yardımıyla yeni bir Orta Doğu kuracağız. E, şimdi bu politika çerçevesi içerisinde e, Mısır ile Türkiye arasında hem siyasi hem ekonomik e, işbirliği ve ittifak arayışlarının önümüzdeki dönemde de devam edeceği görülüyor. Bir diğer husus yani uçluğun yıllar yani Türkiye gibi bir dış politikasını tamamen Amerika Birleşik Devletleri endeksli sürdüren bir yota izlemiş bir ülke. Yani bir nevi Amerika ne derse dünyanın her tarafında aynı şekilde kuruluşlarında, içerisinde kuruluşlarında o çizgiyi izlemiş. İçerideki insanların taleplerini düşüncelerini e, yansıtmayan bir politika içerisinde olmuş. Şimdi kendi politikasını e, farklılaştırmak istiyor. Tabanlı e, temelde biliyorsunuz Mursi'nin ilk açıklaması Washington verdiği e, şey, İsrail'le yapılmış kim anlaşmalara e, biz sadız, e, diyor e, dediler. E, ayrıca Filistin'de bir kurulması için de durma işaret ettiler. E şimdi baktığımızda... E, bu kölü kölü naberlediğin peşinden giden bir e, yönetimler olmayacak. Bu yeni dönüşüm, e, yeni yönetim hem İsrail politikasında hem de Amerika Birleşik Devletleri politikasındaki e, Birleşik Devletlere karşı bakış İsrail temelli bir bakış olarak tüm ortadaki ülkelerin neredeyse tamamı Mısır'da yüzde seksene varan bir karşıtlık işliyormuş. Ee, ama buna rağmen mesela şey e, ilginç bir şey var bu detayı e, Mursi iki e, ilk ziyaretini İran'a yapıyor. İran'la karşıtı malum e, ilk e, ziyareti dış birisinin İran'a yapıyor ve burada da şu mesajı veriyor. Yani Türkiye'ye de bu mesajı ediyor. Yani Suriye meselesinde İran'ı göz ardı edemeyiz. E, i̇kinci önemli e, ziyaretini Avrupa Birliği'ne yapıyor. Yani ve ilk defa e, Müsır'da Avrupa Birliği arasında e, çok ciddi bir e, görüşme e, koridora açılmış oldu. E, Barasoy'da yaptı. Yani bir Avrupa devletine değil de bizzat birliğe gitti. Ve birliğe gittiğinde de e, demokratik reformların, ülkeyi e, demokratik parlamenter sisteme konsolide edecek reformların e, konusunda e, destek istedi. E, bu bağlamda da bir e, hata var. E, yani hem e, Avrupa Birliği ile e, bu konuda tartışma e, mali anlaşmalar da e, imzaladılar. Bir taraftan Avrupa Birliği e, fonlarından yararlanma dışında uluslararası e, para fonundan da e, 5 milyar dolar civarında bir kredi e, anlaşması e, almak durumunda girişimleri e, bulunuyor. Bununla birlikte tabii Türkiye'nin e, son Erdoğan ziyaretinde e, bir dizi bir sür anlaşma imzaladılar. Bunun içerisinde askeri anlaşmalar da dahil, e, ekonomik bir tipler şeyler var. Ekonomik olarak da iki milyar devlet bir kredi e, şeyi yüz maaş üzerinden bir milyar dolar sanıyorum üzerinden. Ee, böyle girişimlerde bulunan e, bir ülke görünümünde. E, tabii e, yani o kadar e, metameli bir bölge ki e, hem geçmiş e, İsrail'de olan ilişkilerde eskisi gibi yani mübarek dönemi çok farklı bir rota izleyecekleri e, muhakkak e, dış politika konusunda e, Mısır e, ve Türkiye'nin dışarıya verdiği mesaj e, aslında eski e, durumlardaki gibi kolay e, lokmalar olmadıkları bu anlamda da bir e, beraberlik izliyorlar. Aynı zamanda Orta şekillendirilmesinde e, bölge ülkelerinin e, varlığı dikkate alınmak için yeni dönemde bu şekillenme ağırlıklarını koymak istiyor. Bunlar da birbirine yakınlaştırıyor ve bunu tek başına yapma imkanları, yalnız yapma Zaten Türkiye önce bir yalnız Yapma şeyini e, söyledi ama bunu yalnız e, yapmaktan çok birlikte yapmaya e, ihtiyaç duyuyorlar e, ve bu süreç bunları e, yakınlaştırıyor e, yeni bir orta doğu kurulmasını iki tarafta hedefliyor ama bir taraftan da tabii ki burada Mısırın ekonomi olarak ve yani yaşadığı son şeyler. İslam'ın belirli bir eşitsiz bir durum var Türkiye ile arasında ve Türkiye'nin yaşadığı deneyimlerden de e, yararlanmak e, istiyorlar ve bu anlamda da açıkçası e, Mursi'nin AK Parti e, Kongresi'nde gelmesi e, ve karşılıklı bu e, dinamik e, ilişki alanın kurulması e, tüm dünyada da dikkat çeken e, bir unsur oluyor. Aynı zamanda e, İslam ve Orta Duğu, Dünyasında Batıya yani ülke ülkede batıya tamamen sıktırını çevirmiyor yani Mısır'da Örneğin de gördüğü gibi tarihinde Avrupa Birliği ile Kili anlaşmalara e, Görüşmeleri adım atan e, Aynı zamanda Şii Tahran'ı e, ihmal etmeyen Yani bu anlamda işte Türkiye'de Birincisi bir de batı ile ee, araba bir rol oynamaya çalıştı ki zaman zaman bu rolün bedelini de ödemeye çalışıyor ülke İran aynı şekilde Mısır'da rakibi İran'a e, bir dalga yatıyor e, Suriye üzerinden e, ortak noktaları Suriye'de gitmesi ama bunun nasıl üzerinde özellikle Türkiye'nin bu konuda e, son dönemde durdu. bu alandaki nüfuzun azalması da ortadoğuda Doğu'da Mısır'da da gitti parka doğru e, Türkiye'yi yöneltiyor e, yani e, İsrail meselesinde özellikle Türkiye'nin e, bu Davos sürvesindeki e, işte e, İsrail e, devlet başkanı Erdoğan'ın e, yani açıkçası katilsin e, dediği bu görüşmeden sonra tam Ortadoğu'da e, bir popülerite de Türkiye'nin işte son 10 yılda e, İslam kökenli e, hareketin e, yenileşerek on yıldır ikilerde kalması, yüksek oranda bir büyüme hızı e, sürdürmesi, e, başlangıçtaki demokratik reformlar ve askeri vesayetin e, azaltılması gibi e, durumlar bu ülkelerde, bütün bu ülkelerde dikkat çeken, e, Türkiye'nin ve Erdoğan'ın popüleritesini artıran unsurlar olarak e, karşımıza e, çıkıyor. E, tabii ki Türkiye'nin nüfuzunu öncelikle başlangıçta çok abarttığını daha önceki e, konuşmalarımızda de söylemiştik. Ama yine de inkar edilemeyecek bir etkisi var. E, tabii e, Türkiye olarak da bu yansıyor. Türk dizilerinin e, hemen hemen neredeyse e, bu coğrafyada e, girmediği ülke yok. E, Balkanlara da son öğrendiğimiz gibi sıra etmişlerimde. Ee, ve bu coğrafi içerisinde özellikle iki e, büyük ülke bundan sonra e, bundan sonraki süreçte e, Orta Doğu'nun şekillenmesi üzerine biz varız diyorlar e, özetle evet fakat tabi yani bu şeyi de son olarak e, Mısır e, Cumhurbaşkanı Mursi'nin e, tam da böyle e, İsrail Filistin mesela ateşkesinin e, Türkiye'nin de önünde baş mimar olarak ortaya çıkmasından sonra birdenbire 24 saat içinde kendi şeyini, kendini bir çeşit e, yargıdan bağım, bağışık, muaf ve bayağı tek kişilik bir rejime dönüştürecek bazı şeyler açtı ve buna karşılık tahtan da büyük bir tepki e, gelmekte olduğu görünüyor. Bunu, bunu nasıl yorumlayacağız Ali Bey? Şimdi bir kere bu tepkinin gelmiş olması gerçekten e, hoş. Yani bu işte meydanın e, bu kadar e, boş olmadığını e, Muhsin'in de e, Müslüman Kardeşler İttifakı'nın e, anlaması gerekiyor. Ve eğer e, gerçekten bu e, gerilemiş bir Mısır'ı e, hem Orta Doğu dünyasında, Arap dünyasında ve dünyada e, bir noktaya taşımak istiyorsanız bunun yolunu, ki ben o gün 30 kişilik bir gruptu, herkesin katıldığı bir toplantıydı ama çok fazla insan e, itibar demiştim e, Onu da bile gözlemliyordunuz. Yani iki Müslüman Kardeşler sözcüsü olan kişiler demokrasi vurgusunu en fazla e, çoğun, ço, ço, çok konuştukları için en fazla onlar sayıcı oldukları için de vurgusunu yapanlar ve sürekli e, bu tür nesileleri demokrasi üzerinden e, aşacakları vurgusu vardı. E, dolayısıyla yani e, bir lige bir yerde rol oynamanın e, karşılığının demokrasiden geçtiğini şimdi Avrupa Birliği bakın e, bu demokratikleşme her türlü reformlar için e, katkı yapacağını söylüyor. Şimdi bu ilişkileri dünyanın her tarafında taşımak istiyorsanız burada e, böylesine bir yapılanma, yani yargıyı ilçe yani işte madem e, müddetöyel ve otoriter yapılanma, ülkenin içinde de karşılık bulunuyor, dışında da karşılık bulunuyor. Baktığımızda. Türkiye ile olan ilişkilerinde de yani her ne kadar işte real politik bilen gelse de yani Mısır'daki gelişmelere olumlu gelişmeleri sempatiyle bakan kesimler açısından da bir programatik teşkil edilecek durum ve Mısır'da karıştı nihayetinde zaten nazik dengeler üzerinde duruyor ve hayatının ilk demokratik seçimlerini yapan bir önemli bir merhaleyi geçmiş olan bir ülkede bu tür e, arayışlar içerisinde reform yapmaktan çok uzak bir duruma işaret ediyor Mursi'nin şeyi. Dolayısıyla yani e, zaten e, sorunlu bir e, coğrafyada e, bu sorunların artmasına yol açacaktır. Ama bu iki ülke arasında Orta Doğu'da e, birlikte bir takım işleri e, kalkışması etkili oyuncu ee, olma e, sürecini e, şu anda etkilemez e, ama Mısır'ın karışması Türkiye açısından da bu güç e, ayağının zayıflaması e, demektir ve e, Türkiye'de böyle bir, e, bir görümü istemez Tabii bu iki ülke arasında o günkü toplantıda da e, dile geldi yani takım farklılıklar var nedir Türkiye tabii ki daha ileride bir ülke. Bir de e, bir şekilde bu dinde ve toplum ilişkisi açısından e, Türkiye'nin bir lehlik modeli var. İşte o um, modeli hatırlarsınız Erdoğan, e, şey sonrası yönetim değişmesi sonrasındaki gittiği e, ilk şeyde bu konuda bir e, söz sertlik etmişti. İşte ülkeler bekledi ama insanlar olmayabilir ülkeler bekledi bunu Türkiye modelini önermişti bu konu da onların çok hassas bir noktası e, ve zaten buna ilişkin ben bir soru sorduğumda hemen e, grup e, farklı farklı konuşup tartışma harareti yükseldi şimdi bu tüm bunlar Mısır'da o kadar mesele alınması gereken e, kurvarlara işaret ediyor ki ee, yani Mısır'ın tabi son gazda şeyinde de bir rolde. her zaman bir rolü var. Mısır kültürel olarak e, Arap dünyasının Orta Doğu'nun e, geçmişi ile birlikte son derece önemli bir figür ülkesi ama son derece geri kalmış ve işte e, mübarek döneminin e, yarattığı tahribatın e, hem demokrasi içinde e, demokrasiyi geliştirerek hem de iktisadi kalkınmayı e, yürüterek o kadar Zor bir sürece girmiş var ki bir de bunu e, geriye dönüşlü e, bağlantılarla, demokrasiye uzaklaşarak parlamenter sistemi yargıyı içe sayan bir tutumla e, gitmesi e, Mısır'da nazik olan tüm dengelerin hemen bir anda bir gün içerisinde e, alt üst olmasını beraberinde geçiyor. Onun için yani böyle her şey kırsa olmuş korkuluğa mutlu mesut bir durum yok orada. Ama böyle gerçek kanama bir durum bir şey var ki yani Mısır'ın dış politikası eskisi gibi olmayacak. Evet, Türkiye'nin ben... de dış politikası 2003'teki Körfez Teskelesi'nin reddedilmesinden sonra farklı gayret etmeye başladı. Birbirine benzer çok şey var meselesi de var ama sorunlu bir durum yani. Evet ve belki de son olarak şeyi de sormak istiyorum ben. Yani Muhammed Mursi'nin işte birdenbire kendine bütün pek çok yetki tanıyan bir yasa çıkartıp ortalığı karma karışık etmesi fakat bunu biraz öncesinde söylediğiniz gibi Müslüman kardeşlerin de İhvan'ın da aralarında bulunduğu gruplar bile artık bu çok büyük bir şeyle mücadele sonunda yapılan değişikliği en azından bir önceki alo? alo bir en azından bir önceki şeyde mübarek rejimini deviren ve sokaklarda pek çok yaralan, pek çok hayat kaybeden insanların ödedikleri bedelden sonra Buna razı gelmemeleri Ve karşı çıkmaları mümkün İşin ilginç tarafı Salı günü yanılmıyorsam yani yarın Büyük bir şeyde var Tahrir meydanında mı yaktı Nerede olacak bilmiyorum Ülkenin dört bir yanında düzenlenen gösteriler vardı Bu kararname sonrasında Aha. Yarın da tahrir Merkezde olmak üzere ülkenin diğer yerlerinde de gösteriler, büyük gösteriler düzenleneceğine dair haberler vardı. Tabi şimdi model olmak alınırken Türkiye'de de kendisinin de öngördüğü bir yani Başbakan Tayyip Erdoğan'ın başını çektiği Adalet ve Kalkınma Partisi de başkanlık sistemine geçmek için meclise bir te teklif getiriyor. halkoyuyla oyuyla seçilecek başkanın hükümet ataması. Ve meclisi de feshedebilme yetkisi de istediği zaman da getiriyor. Böyle bir sistemin tabii dünyada olup olmadığı ayrı bir tartışma konusu Profesör Vergun Özbudun'da Anayasa taslağını da AKP için hazırlamış olan ama bunun Özbudun'un da böyle bir sistem olmadığını söylüyor. Bunu model alacak halleri yok herhalde Mısırlıların da böyle bir başkanlık sistemi yani öyle iki, iki tarafında zamanlaması denk geldi ki değil mi? Yani evet. e, Norsi'nin çıkışıyla e, başkanlık, Türkiye çünkü Türkiye başkanlık modeli e, ondan sonra. E, Valla şimdi e, Mısırlar, e, ben de onu sorayım başka ülkelere bakıyor musunuz? Ne yapması istediğini. Yani e, çok aç durumdalar. Yani e, her şeyi incelemek durumundayız diyorlar o heyet ve Son derece e, güçlü ve demokrasi vurgusu içinde bulunan Müslüman kardeşler e, telepidir için söylemeyeceğim. Onlar zaten e, belli. E, Kendilerini tanımlıyorlar. E, ki uzmanlarla karşı karşıyorduk ve e, bütün bu e, yeni bir devlet yapma, anayasa yapma projesini e, sıristemez tabii Türkiye hem Doğu hem Batı, hem İslam hem de ülke e, kadar deneyimi var. E, buradaki e, ambara bakmak durumundalar. Öncelikle buraya bakmak ve buradan yardım almak durumundalar. Yani tabii ki şu anki performansı AK Parti, e, Kinect'e Başbakan'ın e, şenlik bir kelime e, kullanmak lazım. E, Türkiye'ye e, getirmek için ben aynı şeyin e, Şu anda meydanlara vurulmuş e, geçmiş değil ama bu e, Ak Parti grubunun getirmek istediği e, modelin Ak Parti'nin kendi bünyesi içinde de daha önceki zamanlarda da konuştuk ama bir model önerisi yoktu. E, benim senedi kanatını taşımıyorum. E, Türkiye'nin e, iç e, yapısında böyle e, bu tartışmalar e, evet olsun yani ben ona katılıyorum işte çeşitli modelleri getirebilir başbakan da getirebilir. Yani başkanlık meselesi Özal Demirel e, pek çok zamanda konuşulmuştur. Ee, ama bu konuda e, ben e, siyasi kanalın e, Ak Parti'nin e, genel yapısının yüzde 50 oy veren bütünün ve o parti teşkilatının e, partiyi e, güç veren kanalların e, akımların e, bu e, ticari e, yapıların e, dini yapıların e, siyasal yapıların Türkiye'nin yeni galerilerinin siyasi galerilerinin az taktik içinde en nişan galeri e, Bu süreci e, olumlu karşıladıklarını zannetmiyorum. E, bence e, yeni, yani Tayyip Erdoğan burada bir takım taktikler uyguluyor. E, sonunda Cumhurbaşkanı olmak istiyor. Ama var olan yetkileri de e, belli ölçülerde genişleşerek ki var olan yetkilerde bir tek e, açıkçası yarı başkanlıktan farkı parlamentoyu ses etme yetkisi yok Cumhurbaşkanı'nın değil mi? Evet. Yani verirseniz yarı başkanlık oluyor zaten. Şu anki 82 Anayasası'nın e, bir iki bir tane Türkiye yarı başkanlık üzerine geçiyor. Onda e, o ben, e, başkana, yani lütfen tartışılsın hiçbir itirazımız yok ama bu modelin e, hayır hak bir model olmadığı e, sadece parlamento e, ikiler partisi açısından parlamento içi e, kurumlar, e, yapılar açısından değil, toplumun genel bütün açısından da benimsel mesleği ve çok burada mesafe tartışılacağı mesafe alınması zorlanacağı, ve zor olduğunu düşünüyorum yani. Evet. Bu arada da şey de yani bu paralellik ilginç bir noktada da görülecek yani Mısır'da kendisine yeni bir anayasa yapma problemi içinde işte sizin de belirttiğiniz gibi hazırlığı içinde ama bugün Neşe Düzey'e de bir Mülakat veren anayasa profesörü Fazıl Hüsnü Erdem'in de iktidar partisinin bunu daha da sertleştirdiği ve güvensizliği toplumdaki arttırdığını şu anda da kalıcı bir anayasa yapılmasının e, kamplaşma ve kutuplaşma yüzünden tıkandığını sürecin güvensizlik siyasi kamplaşma ve kutuplaşma yüzünden tıkandığını açıkladığını görüyoruz. Yani bu Anayasa Uzlaşma Komisyonu da oy birliğiyle karar verilmesi esasını kabul edince daha en başta yeni bir anayasa yapmama iradesinin de ortaya koymuş olduğunu söylüyor. Dolayısıyla benim esas belki bunun süremiz de bitti artık konuşacak halimiz kalmadı. Ama benim esas merak ettiğim şey halibe şimdi Mısır'da göreceğiz bakalım bu aşırı yetki isteklerine göre. Bu Arap baharını başlatan ve yürüten isyancılar bunu ne kadar kabul edecekler ve tepki gösterecekler. Demokrasi, en temel demokrasi talebini. Bir de tabi buna paralel olarak Türkiye'de de bu tarz bir yetkileri kendi elinde toplayan bir tek adam şeyine karşı Türkiye'de de tepki olacak mı olmayacak mı bunu da göreceğiz. Evet, yani e, şu anda böyle meydanlara, e, çünkü geniş kitleler şu anda onun ne demek olduğu e, daha açık bir şekilde ifade edildiğinde e, görülecektir ama Türkiye'de bence e, yani rahat edecek bir duruma doğru gidiyor bu konu. E, meydanlara in, iner mi? E, çok ısrar ederlerse bu gerilimi e, ineceğini söyleyebiliriz ama Türkiye'de hep siyah ve beyaz birlikte gelişir. Yani şu açlık grevine bakın. Yani işte, savunma şeyini getirdi. Bunu belki bir an önce Anamert'e <gülüyor> taşısaydı bu dirilimi daha ağır yaşamazdık. Evet. Yani ölümü gösterip sıkmaya razı etme politikası vardı. Türkiye'deki siyasi liderlerin. Böyle şeyler AK Parti Genel başkanlığı da e, kullandığı bir teknik. E, bence e, Cumhurbaşkanı e, sürecini bu gerilimlerle e, götürmesi partisinin ve hükümetinin enerjisini de e, ortadan kaldırıyor. Yani çok olumsuz başlıyor. Neyse konuşacağız. Okumda. Konuşacağız evet, evet. Peki çok teşekkürler Ali Bey. Ben teşekkür ederim. Ali Bilge ile Ekonomi Politik Altyazı Shake Your Money Maker adlı parçayı dinleyerek devam etti programımız ve biz de açık radyoda Fleetwood Mac'ten dinledik onu da söyleyelim Fleetwood Mac'in gitaristi bas gitaristi John Graham McQueen'in doğum günü münasebetiyle çaldığımız bir parçaydı ve devam ediyoruz. Şimdi programımıza saat 9.42 9 ve biz de açık gazetede acayip olaylara daha devam edelim. Evet isterseniz acayip olaylara bu REDEK davasının başladığına dair daha doğrusu bugün e, yargı önüne çıkacağına dair bu konuyla alakalı tutuklananların... Bu haberle başlayalım. Adını Ankara Emniyet Müdürlüğüne Şubat 2012 tarihinde düzenlediği siber saldırıyla duyuran Redek yani kızıl Hackerlar grubu adına faaliyet göstermekte suçlanan 10 kişi bugün yargı önüne çıkmaktaymış. 3'ü tutuklu 10 sanık terör örgütü üyesi olmakla beraber olmamakla beraber. Pardon, olmamakla beraber silahlı terör örgütü adına suç işlemek ile itham ediliyormuş. Böyle bir durum var. 24 yıla kadar da 8,5 yıldan başlayıp 24 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Red hack sanıkların hiçbiriyle herhangi bir bağları olmadığını, grupla ilgili haberleri paylaşmak dışında kendileriyle bir ilgileri bulunmadığını da söylemiş. Yani bu insanlar yakalandığında Red hack yakalandı dediler. Bir Red hack üyesi Twitter üzerinden görüşmüşler akşam gazetesinin haberinde. 2012 Mart'ından bu yana eylemlerimiz durmadı. Tam tersine çoğaldı. Terörist damgası vuruluyor bize ama biz sosyalistiz. İnternet güvenliği konusunda birçok ülkenin gerisinde olan devlet kurumları daha fazla saldırıların önüne geçmek için halka korku salmaya çalışıyorlar. Red Hacker destek verirseniz başınıza bunlar gelir mesajı vermeye çalışıyorlar evet, demişler. Bu dünya genelinde bir ilk çünkü ilk kez bir hacker grubu terör örgütü suçlamasıyla yargılanıyor. Redek silahlı terör örgütü suçlamasını reddediyormuş. BBC Türkçe'ye konuşan Redek üyesi de tek silahımız fikirlerimiz demiş. Sanıklardan Duygu Kerimoğlu da tutuklu bulunduğu cezaevinden gönderdiği mesajında. Peki bu silahlı terör örgütünde silah nedir? Mouse, el bombası, klavyede silah olsa gerek ifadelerini kullanmıştı daha önce yaptığı açıklamasında. BBC Türkçe'ye konuşan ve sanıklara destek vermek için bugünkü duruşmaya katılacağını söyleyen CHP Malatya Milletvekili Beli Ağbaba da dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir suçlamayla bir terör örgütü yargılaması olamaz. Olmaz diyor. Ağbaba Redek'in silahlı terör örgütü olduğunu düşünmüyorum. Şiddet yok, bomba yok. Bunun bir terör örgütü olarak yargılamak da bir sorun. Eğer eylemleri bilişim suçuysa bu yargılanabilir ama bunu terör örgütü olarak yargılamak ve terör örgütü olarak kabul etmek mümkün değil diyor. Bunları silahlı terör örgütü gibi görmek Türkiye'nin insanlara bakışını gösterdiğinden bahsetmiş. Bunun temel amacı da aslında muhalifleri susturmak diye açıklamış ee, bu Yargılama sürecini dünyada ilk olarak gösterilen Yargılama sürecini Evet yani bu Dünyada ilk kez görülen Olaylardan bir diğeri de Geçen hafta sonunda verdiğimiz Cuma günü verdiğimiz bugün de biraz takibini yaptığımız Pınar Selek davasında Üç defa Oy birliğiyle beraat kararı aldıktan sonra Bu kararı geri alan ve onun yerine de müebbet verilmesini savunan savcının da dünyada gene pek benzeri görülmemiş bir şekilde muhtemelen ilk defa olarak karardan şoke olduğunu belirtti ama aynı odada bulunduğu kararı da daha önceden bildiği anlaşılıyor. Yani davadan hemen sonra da hakimin de yaptığı açıklamalarda daha da ilgi çekeceği esas mahkeme başkanı Vedat Yılmaz'ın da Vedat Yılmaz Abdurrahmanoğlu'nun açıklamasında da bir hakim arkadaşın direnme kararından vazgeçmesi olağan pek olağan bir şey değil tabii aynı dosyadaki hakimin kararını değiştirmesi de pek alışıldık değil demiş. Bunlar hafifsettiren hafiftenen ifadeler yoksa dünya tarihinde ender görülen benzeri pek görülmeyen durumlar oldu. Anlaşılıyor. Yani sonuç olarak 14 yıldır insanlar bunları çekiyor. Siz kaç yıl dayanırdınız diye de sormuş baskın oran. Canilerden kaçarak yargının adalete böyle bir darbe vurduğunu hiç duydunuz mu? diyor. Dünyada ilk defa olduğunu ima ediyor <gülüyor> profesör oranda canilerden kaçarak devlete sığınılır. Cürüm işleyen devletse ondan kaçarak yargıya sığınılır. Şimdi insanlar nereye kaçacaklar? Ya sev ya terk etme olacaklar diyor. Tabii ki hayır diye de bitirmiş mücadele. Sivil toplumun mücadelesi devam ediyor fakat evet. hakikaten birbirinden tuhaf, benzersiz olaylarla devam eden Evet dünya genelinde ilkler yaşanıyor. Yani bu Tekrardan ufak bir dönüş yapacaksak bu REDEK mevzuna yani şu olaylardan ötürü terörist suçlamasıyla yargılanıyorlar. Karı kuvvetleri komutanlarının sistemine girerek bazı TSK bilgilerinin, e, TSK personeli bilgilerinin ifşa edilmesi. Türk Hava Yolları'nın internet sitesine Türk Hava Yolları çalışanları grev... Çalışanlarının grevine destek amacıyla siber saldırı gerçekleştirilmesi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ana sayfasının hacklenmesi ve AKP ile Fethullah Gülen cemaatine yönelik eleştirilerin yayınlanması, ÖSYM sitesinin bir saatine çökertilmesi, bunun gibi saldırılar dolayısıyla Redek'te bugün mahkeme önüne çıkarılıyor. Ve terör suçunda evet. 24 yıl hapis istemi bazı insanlardan öyle mi? Çok ilginç. Dünyada ilk defa. Evet bir başka benzersiz olay da dünyada çok sık örneğine rastlanmayan ender rastlanan olaylardan biri de dün Zaman Gazetesi'nin özel haberiydi. Ee, ölümü şüpheli bulunarak mezarı açılan eski cumhurbaşkanlarından Turgut Özal'ın bedeninden alınan örneklerde dört ayrı zehirli madde tespit edildiği belirtilmiş. ...Adli Tıp Kurumu... ...incelemeler sırasında dört farklı... ...zehirli madde... E, ...tespit ediyor. E, ve çok... ...1980'de biri... ...DDT, 1980'de bütün çevre hareketinin... ...modern çevre hareketinin doğmasına yol açan... E, kitabında e, ...yazılmasına yol açan... ...bir şeydi bu. Sessiz Bahar kitabının... ...bütün kuşlar olmayacak artık diye. Çünkü DDT... Kullanılıyor diye Böcek Öldürücü Rachel Carson'ın kitabı şimdi o ilk sırada yer alıyormuş yani 1980'de yasaklanmış bir, pek çok ülkede DDT birdenbire Türkiye'de Cumhurbaşkanı'nın Kadavrası'nda tespit edilen maddelerden biri Özal'a sıvı ya da katı gıdalara karıştırılarak verilmiş. İkinci sırada kadmiyum var. Bu da pillerde akü sanayinde kullanılıyor. E, yıkım yaratıyor vücutta. Aşırı yorgunluk yaratıyormuş. Bunların dışında amerikyum ve polonyum adlı da iki madde, ayrı radyoaktif madde bulunuyor yani iddiaya göre vücudunu radyoaktif maddelerle yorarak öldürücü darbeyi DDT ile vurmuşlar deniyor İşin ilginç tarafı bu haberde sabah, pardon Zaman Gazetesi'nin bu haberinde Rus mesela istihbarat servisinin eski çalışanlarından Alexander Litvinenko'nun zehirlenmesiyle gündeme gelmişti radyoaktif polonyum Polonyum 28 miydi? Tam hatırlamıyorum şimdi şeyini. Ee, en son bu zehrin gündeme geldiği olay da Arafat'tı. Yasin evet, Arafat'tı. Şimdi onu söyleyecektim ben de işte. Evet. Arabya televizyonu ve El Cezire'nin iddiasına göre El Arabiya ve El Cezire'nin Filistin 2004 yılında hayatını kaybeden lideri Yasa Arafat'ta Polonyum'la ...zehirlenerek öldürülmüştü. Ayrıca... ...Amerikum da bu şekilde... ...ölüme sebebiyet verildi. Yani Türkiye'nin eski başbakanlarından... ...ve cumhurbaşkanlarından biri... ...öldürülerek... ...buna peki şey ne demiş... ...Zaman Gazetesi'nin bu haberine... ...daha önce çıkan bir... ...başka zehirlenme şeyi vardı... ...daha... Bugün gazetesinde çıkmıştı. Striknin e, kreatin maddesi yüksek miktarda. Bunu yalanlamıştı Adli Tıp Kurumu. Buna ne yapmış? Bu yenisine dört ayrı farklı zehirli madde iddiasına zamanın hiçbir şey cevap vermemiş. Bu rapor zannedersem Aralık ayında yayınlanacak. E, konuyla alakalı olarak bu hangi verilere rastlandığının Özal'ın e, ölüsündeki hangi Zehirlere rastlandığına dair rapor Aralık ayında yayınlanacak. Ama Aralık ayından önce bir e, tahmin girişimleri gibi şeyler ortaya çıkmakta galiba. Yani çünkü bu evet. raporu yayınlanacağı söylenmişti tıp Kurumu'ndan. Ben o zamanı bekleme taraftarıyım bu konuyla hakkında konuşmak için. O zaman daha netleşecektir galiba olaylar neler oldu. Netleşecek mi? Daha da mı? Karışacak onu e, kestirmek zor ama yani ne yapalım böyle şey de ilginç. E, Ulu der Roboski Aralık ayında yayınlanacak ve onun yayınlanınca netleşecek mi? Ama somut bir veriden bahsediyoruz, bilimsel bir veriden bahsediyoruz burada sonuçta adli tıptan çıkacak olan bir rapor var. Bir tarafta da Roboski diye Robotsky'de işin içinde mı? tamamen bulmaca gibi insan üzerine çöken bir rapor var. Ya 18 yaşının altından olduğunu biliyoruz. Ama bunları gö görebilme şansımız Parçalandı. oldu, dinleyebilme şansımız oldu. İnsanlar kendi dilinden aktarabilme şansı oldu ne olduğuna dair. Fakat burada tamamen bilimsel bilgiler konuşuluyor. Polonyum ya da Amerikyum gibi zehirler konuşuluyor ki bu darda uzmanlık gerektirebilecek şeyler. Orada da F105 F-16 mı kaçtı uçağın numarasını altına gayet somuttu bombalar da somuttu neyse yani ben her ikisinden de net bir şey çıkabileceği kanaatinde değilim inşallah sen haklı çıkarsın ve her şey birdenbire açıklığa kavuşur ve rahat ederiz öyle de diyebiliriz ee, bu arada Arafat'ın mezarı da salı günü yani yarın açılacakmış Amerikyum değil ama Polonyum bir şey çıkacak oradan da deniyor Fransa, İsviçre ve Rusya komisyonları tarafından cesetten numune almak üzere açılacağı belirtilmişti. FK toplantısında Ramallah'ta Filistin Kurtuluş Örgütü'nün halka kapalı askeri bir törenle aynı gün yeniden toprağa verilecekmiş. Tuhaf bir, tuhaflıklarla dolu bir dünyada olduğumuzda şüphe yok. Ama... İyi bir haberle kapatayım. Başka bir şey var mıydı söylemek istediğin? Aa, i̇yi bir haberimi merak ediyorum ne olduğunu açıkçası. Ee, satışa çıkmış senin de deminden bir Yani günlerdir sordun şey yayından çıkar çıkmaz ne zaman çıktı çıkacak diye soruyordun ya Mert'le konuşuyordun. Muhteşem Süleyman pardon bu Muhteşem Yüzyıl dizisinin yeni DVD setinden bahsediyorsunuz? Hem o onu o artık ya mahkemeye veriyorum diyor onu anlayamadım. Başbakan savcılara şikayet ettiği son mirakın muhteşem yüzyıl dizisi olması hakikaten yeni bir aşamaya ulaştırıyor. Bizi kınıyorum, yargı gerekli kararı versin demiş. Ecdadımızın atla gittiği yerlere gideriz. demiş televizyon sahipleri ve yönetmenleri kınıyorum demiş. Yargı gerekli kararı vermeli demiş. Ben bundan hiçbir şey anlamadım. Yani şimdi bu oynayan Halit Ergenç ve diğer oyuncular ata mı gerekiyor? Ben anlamadım. Şimdi ata deneyim. biniyorlar zaten. Yargı onların e, yargı e, cezalandırılması mesela ne bileyim. 8 yılla 14 yıl arasında cezaya mı çarptırılacaklar orada oynadıkları için? Yargın ne yapacak buna? Yönetmen ve kanal sahibinden bahsediyor. Yönetmen ve kanal sahibini belki <gülüyor> çarptırabilmek söz konusu olabilir. Ama at haksız olabilirsiniz. Çünkü ben arada sırada göz gezdiriyorum bu diziyi. At sırtında dinler. sürekli saraydalar. Sarayda bir takım entrikalar. Yo ben at sırtında da gördüm. O ağa oluydu sizin gördünüz. 1953 projesini tanıtıyordu. Siz karıştır mısınız galiba? Onun Faatullah'la yoktu. Şey da karıştırdım evet. Neyse ben iyi asıl iyi habere geçiyorum şimdi. Ee, sizin istediğiniz şeyler satışa çıkmış. Merdle ikisinin Rusya'da çıkmış ama buraya da gelecektir. Tomsk kentindeki marketlerde dünyanın sonu için diye yazıyor üzerinde. Eee her setin içinde yaka kartı, kibrit, ilaçlar, bir paket kara buğday ve bir küçük şişe vodka var. Ve hatırlanacağı gibi 21 Aralık Perşembe günü değil mi o? Yok Cuma günü galiba. 21 Aralık 2012 dünyanın sonu olarak Maya takviminde bunu konuşacağız. Zon programı biz de yapacağız. Nerede çıkmıştı acaba tekrar söyleyebilir misiniz? Bu hangisi? Dünyanın sonu için evet, ihtiyaç seti ihtiyaç paketleri etti. mi? Evet. Tabii size dağıtılacak o. Yakak artık hibrit ilaçla Tomsk kentinde Rusya'nın. Tomsk. Ya Tomsk'takiler buradaki e, yaşadığımız hava kadar bizim için şanslı değiller. Örneğin e, Şirince gibi bir yerleri yok mesela. Şirince biliyorsunuz etkilenmeyecek bu 2012'deki e, pardon 12 Aralık e, 21 Hı. Aralık. 2012'de dünyada gerçekleşecek olan felaketler. Evet. Şirinceleri yok Rusya'dakilerin. O yüzden e, bilmiyorum belki ihtiyacımız da olmayabilir bizim. Böyle yok, yok kaçacak yerimiz var. Vardır vardır. Ben size o hiçbir fazakeliktan kaçınmayan. İçerisinde neler vardı acaba? Ondan, onları biliyor musunuz? Benim okuduğum kadarıyla mum. E, e, dinlemiyorsun ki. Balığı. Hayır yok öyle şey. Kimlik kartı vodka filan gibi makul şeyler var. Kibrit var. Kimlik kartıyla vodka'yı kıyamet çıktığı zaman <gülüyor> bir mum Kimlik olsa bir gazete olsun kitap olsa <gülüyor> vodka üzerine serpileceksin kibriti çaktın. <gülüyor> Gerçek kıyamet. <Evet. gülüyor> Kimliksiz kalacaksın. Evet peki. Bugi Bugi dinleyerek bitirmenin tam zamanıdır. Tommy Dorsey Orkestrası'ndan dinleyeceğiz. Tommy Dorsey 1956'da bugün ölmüştü. Ee, doğum günü 1905 doğum tarihi. Tromboncu, trompet çalıyor. Aynı zamanda da Big Band ee, döneminin yani büyük orkestraların şeflerinden en ünlülerinden birisi. ...Jimmy Dörzey'in de... E, ...kardeşi... ...çok önemli bir... swing döneminin önemli... E, ...elemanlarından biriydi... ...Sadasının mührünü vurdu... ...şimdi oradan bu givugi dinliyoruz... ...hepinize günaydın... ...günaydın... günaydın. günaydın.